Ben örneksiz bir işi kabul etmeyebilirim. Bana muhalata da yapmayacaksın. Yani tasavvuf Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bedevilere anlattığı din kadar sade olsun. Bir bedevi A bilmez B bilmez Peygamber aleyhisselamın önünde oturup 3 günde alim oluyordu. Şimdi tasavvufu ilahiyat fakültelerinde okutuyorsun sözlüklerle bile anlaşılmıyor. Ebubekir Bekir radıyallahu anh bir tasavvuf istilalarından imtihana girsin, vallahi kazanamaz. Hayatta duymadığı şeylerdir. Ebu Bekir, kul huvallahu ahed duydu, onunla iman etti. E, ahdaniyeti ilahiye ne demek? Ahdaniyeti ilahiye. Ebu Bekir bunu bildiği yok. Ne Arapça biliyor? <gülüyor> bana niye muhalata getiriyorsun? Ebu Bekir'in anlamadığı bir şeyde değer yoktur. Neden? Neden? çünkü sen insanlara kapalı kutu gibi göstermek istiyorsun tasavvufu gibi herkes anlarsa efendi hazretleri bunun nasıl yapacağım demezsen adam o da anlar belli anlamadığı şeyler olsa, hani ustalar çıraklarına güreşin her yolunu öğretmezlermiş ya sonunda bir güreşiriz diye böyle de istemiyoruz cahil cühele'nin bedevilerin anladığı otur ben ne edeceğim Muhammed niye çağırdın bizi buraya dediğinde bir La ilahe illallah de La illallah Namaz oruç 2-3-4-5 tamam Ben de iman ettim deyip gitsin İlahiyat fakültesi okuyacağım Hala zikrin anatomisini çözemedim Biz daha 15 sene okuyacağız da Ondan sonra zikir erbabı olacağız da Cennete gireceğiz Saf Berrak Hasan Basri'nin tarikatına canlar kurban olsun Fudayr bin İyad şeyhimiz olsun Abdullah ibn Mubarek şeyhimiz Ömer bin Abdülaziz şeyhımız zaten. Ama ben seni anlayabilmek için 20 sene Mısır'da mı kalacağım? Sonunda ömrüm bitti zaten. Ne zaman tarikat erbabı olacağız? Mugalata da istemiyoruz.